Bismillah, alhamdulillah ve selamu ve selam ala Rasulullah. Soru soruldu. Kıyamet günü günahkarlar kör olarak mı haşr olacak? Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri öncelikle size aktarayım. Rabbimiz Taha suresi 124. ayette şöyle buyurmaktadır: "Ve men arad an zikri, فإن له معيشة her kim benim zikrimden yüz çevirirse, yani Kur'an'dan yüz çevirirse, onun için mutlaka dar bir geçim vardır. وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ kıyameti ama Ve onu, kıyamet günü, biz de onu kör olarak haşrederiz. Bunun üzerine kör olarak haşredilen kişi, kardeşlerim, şöyle bir cevap verecek. Taha suresi 125. ayette geçtiği üzere. "Kâlâ rabbî limâ hâşertenî ama der ki der ki o zaman ya rabbi niçin beni kör olarak haşrettin? "Kad kuntü basîran ben görmekteydim dünyadayken gören bir kimseydim. Niçin beni kör olarak haşrettin?" diye soracak.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 Evet kardeşlerim, bu ayetlerde geçen yani kör olma meselesi şöyledir. Bu insanlar apaçık beyan edilen ayetlere rağmen, apaçık beyan edilen mucizelere rağmen, gönderilen peygamberlere rağmen, adeta kör insanların görmediği gibi, görmedikleri için, yani dünyada gözleri görür olduğu halde bunları adeta kör olan bir insanın, Gör, görmemesi gereken, yani gören her gözün görmesi gereken ayetleri, mucizeleri, delilleri görmeyip kör gibi davrandıkları için ahirette onlar işte kör olarak edilecekler. Bu sadece kafirleri ilgilendiren bir durum değildir kardeşlerim. Kur'an'dan yüz çeviren, sadece Müslümanım demekle her şeyin bittiğini zanneden insanlar da yine Kur'an'ı zayi ettikleri için, onu kör, ona kör gibi muamele ettikleri için. Yani körlerin davrandığı gibi, körler nasıl okuyamazsa onlar da bu şekilde davrandıkları için, ahirette Allah'ın emirlerini arkalarına attıkları için, işittikleri halde duymadıkları için, daha doğrusu duymamazlıktan geldikleri için, görmemezlikten geldikleri için bu insanlar adeta kör gibi, sağır gibi Dilsiz gibi olacaklar, kabul edilecekler ve böyle edilecekler. Buradaki e, kıyamet günü kör olarak haşredilme olayı hem kafirleri için geçerli hem de e, Kur'an'dan yüz çeviren, Allah'a ibadetten yüz çeviren, kulluktan yüz çeviren insanlar için de geçerli olacak. Evet onlar kör olarak haşredilecekler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.